Muhammedun ma'dinu al-inhami wal-hikami Mevlayan salli ve sellim daiman abada Ala hafibi kezairi khalqi kullihimin Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alaminas Salatu Vesselam Ala Seyyidil Mursalina Muhammedin Wa Ala Alihi ve Sahibi Mektubat-ı Şerife'den İmam-ı Rabbani bakın ne kadar ilimlerinden istifade ediyoruz. Yani bazı kitaplarda tabii itikad kitapları çok. Fakat İmam-ı Rabbani Hazretleri hakem olacak hüviyette. itikatta müstehissin sen buyurdu Resulullah Efendimiz ona mana aleminde. Onun için onun buyurduğu hususlarda artık ihtilaf mahal kalmıyor. Net olarak net olarak inanmamız icap ettiğine kanaat getiriyoruz ve asla şüphelenmiyoruz. Her şeyi bize beyan ediyor. Bunun için mektubatı iyi dinleyelim. Ta ki istifademiz azim olsun. Şimdi buyuruyor Gelin geldiğimiz nokta 200 66. mektuptan devam ediyoruz. 1. cildin 271. sayfasının ilk satırında kalmıştık. Çok önemli bir konu söylüyor. Yine kayde-i külliyeler veriyor. Yani bize itikat hususunda riayet edeceğimiz efendim kesin karar verebileceğimiz kavâid söylüyor. Vasratu sırat hakkun haktır. Yani burada tabi kısa söylüyor. Tafsilata girmiyor. Ama tefsirlerde, hadis-i şeriflerde ee, bu hususta tafsilat vardır. Sırat köprü demek. İşte kıldan ince, kılıçtan keskin lafını koca kara lafı zannederler. Halbuki sahih-i müslim hadisinde e edekku mineşşarif ehaddümineşseyfi kıldan ince ve kılıçtan keskin. Aynı tabir atasözü gibi hadis-i şerifin tercihmesidir. E, kıldan ince, kılıçtan keskin olur mu? Bundan geçilir mi? Bunun üzerinde adam durur mu? Cık. E sen şimdi yine aklaman ta vurdun. Biz sana bu işler akılla ölçülmez dedik. Vahyin kaynağından gelene inanmak gerekir dedik sana da. E yine öyle. onu söyleyecek işte. Âyet-i kerimede Tevhidullah ve inneku vellahi alîd ve Sizin içinizden cehenneme uğramayan olmayacak. Müslüman, alim, veli, peygamber olsa cehenneme mutlaka vuracak. Bu Rabbinin üstlendiği, kesin karar verdiği bir sözdür. E peki nasıl oluyor peygamberlerin, salihlerin, şehitlerin, sıddıkların cehenneme niye uğrasın ya? Ne alakası var? İşte onu hadis herif izah ediyor. Cehenneme uğrayacaklar ve oradan geçecekler. Yani sırattan geçerken altı cehennem. Çünkü hadis Şerif'te yine sahih hadi yudav sırat alametli cehenneme. Sırat cehennemin sırtının üzerine uğrulacak, kurulacak buyuruyor. Nehu keleali bu. Yine Sahih Müslüm hadisinde yani e, cehennemin çengelleri oldu. Sıratta çengeller oldu. Cehennemin o çengellerden adama asıldı. Düşürmek için insanı cehenneme çekmek için uğraştı. Fakat dünyada haramlardan, günahlardan, evvela şirkten tabi imansızlıktan sakınmış olan kullarımızı kurtaracağız. Yani ne demek sıratı şimşek gibi Geçirteceğiz Tabii ki herkes şimşek gibi geçemeyebilir Yedi bin sene tevkif var Yedi tane karakol var Bu hadis-i şerifte Her birinde bin sene teftiş var Sual cevap var Yani surattan Geçmeden zaten cennete girilemiyor Onun için Yani suratın önemi Büyüktür Bu ı Kerime'nin tefsirindeki hadis-i şerifler sahittir Ve Cehenneme uğrama meselesi nasıl olacak? Bunun izahı yok, tefsiri yok sırat olmazsa. Çünkü sırat cehennemin üstüne kurulduğunda herkese sıratı geçeceğinde ama kimileri hiç anlamadan geçecekse i̇şte Berk-ı geçip geçtiğini bilmeyen zümre diye dua ediliyor. Bu şimşek gibi demektir. Gözlerin ışığını kapıp kaçan. Şimşek gibi. Şimşek süratten kina eder. Sonra onlar e, cennete giderken Yolar ya Rabbi biz hani sıratı geçecektik. Ee, böyle bir şey görmedik. Sen bize vaat etmiştin. Mevla'da buyur, neraltı Yani cehennem herkes uğrayacak buyurmuştun. Peki biz görmedik. Mevla'da buyuracak siz geçerken o sönüktü. Sizin imanınızın, takvanızın nuru onu ateşin söndürdü. Böylece kimisi hiç anlamadan geçecek. Kimisi işte 100 senede geçer, bin senede geçer, 7000 bin senede geçer. Bu tevkif halidir. Mahşerin mevakifi vardır. Yani uğrak yerleri ve durakları, tutuklama yerleri vardır. Niçin mahşer elli bin senedir? İşte bunun için. Fî yev minkâne miktâru elfe sene. O günkü miktarı elli bin sene oldu diyor. Kur'an söylüyor bunu. Elli bin senede sıratta 7000 bin sene bir geçiş süresi olması ve sorgusal olması... Işte, istifade edilemez. Yani 50.000'in 50 içinde hiçbir şey değil 7.000. Demek ki bunun için mahşer o kadar uzun. Her ya mizanda ona göre beklemeler var, sıratta beklemeler var. Efendim hesap var. Ondan sonra yani, havz-ı Kevser'e müracaat var. Yani çok alemler var. 50.000 sene ne demek yani? Onun için sırat haktır. Kılıçtan Keskin kıldan ince buyurulduysa öyledir. Cehennemin üstünde buyurulduysa öyledir. İşte yedi bin sene tevkif var, yedi tane durak var, namazdan soruluyor, oruçtan soruluyor, kusulden soruluyor. Vazettin ettin mi, iyiliği emrettin mi, kötülükten neye mi? Bu da bir durakta bin sene bu var ha. Ebu'l-i Semerkandir Hazretleri'nin tembih-ül hafilinde geçiyor bu. Yani şimdi siz ben hoca değilim vazetemiyorum. edemiyorum. Deyip kurtulamazsınız. Bak bu sohbetler yapılıyor. Yalegül'de, radyoda, televizyonda. Bizim internet sitelerimizde bedava. Bu kadar ayet, hadis okunuyor ve sohbetler yapılıyor. Bir insana mesaj da mı atamadınız sohbet dinle diye? Bir insana telefonda mı demediniz? Bak şu dakikada sohbet başladı diye. Yani sen kendin vaz edecek ilmin yok ise bu kadar ayet, hadisleri insanlara göstersen, insanlara bu kanalı, bu derslerin vaktini, saatini, yerini, mavziğini e, bildirsen, o adam da senin delaletinle dinleyip iddiaate erse, namaza başlasa, haramdan kurtulsa, cehennemden kurtulsa, bu sana ne kadar büyük fayda eder. Ama bunu yapmadığını düşün. Ya bu sorulacak sana. Ben hoca değildim, hafız değildim diyerek kurtulamazsın sırattan. E çünkü neden? imkanların vardı. Şunu dinle diyemedin mi? Eğer sünnet hocalardan şunu dinle, bunu dinle, şu saatte şu kanalda diyemedin mi? Ya bu kadar aciz misiniz? Birbirimize iki saat fuzuli konuşuyorsunuz. Onun için önümüzde büyük muhasebeler, muhakemeler var. Teftişler var, duraklar var. İnsan yani bin kere ölmek isteyecek. Ama ölüm yok. Onun için şimdiden vazife yapalım. Birkaç nefeslik ömrümüz yakaldı yakalmadı yani. Bunu da fuzuli işlerle Filmlerle, dizilerle maçlarla haçlarla geçirmeyelim. Efendim bak mektubat-ı şerife neler söylüyor? Sırat haktır. Vel mizanu mizan. Mizan terazi demek. Türkçede de yani mizan kullanılabiliyor yani Osmanlıcaya geçmiş. Vezin aleti yani tartı aleti. Hakkun haktır. E nasıl bir şey? E, hadis-i şerif sahih Tirmizi'de de geçiyor. Birçok hadis-i şerifler mizanı beyan ediyor. E, Kur'an-ı Kerim'de zaten <gülüyor> hak olan terazi, yani doğru tartan mizan o gün kurulacak. Dünyadaki mahkemeler, muhakemeler, tanıştay, yargıtay, bilmem. Dolu yanlış kararlara imza atıyorlar. Zaten oradan o bozuluyor, geri dönüyor. Buradan suç veriyor, oradan ben verip falan filan. Yani %100 hak üzere her hükmü haktır denecek dünyada bir kurum kurulmuş var mı? Beşer. Şaşar, hata der vesaire. Yanıltılır. Yanlış deliller geliyor. Bir şahit geliyor. İki şahitle mahkemenin seyri değişiyor. Halbuki şahitler para almış. Yalancı yani. Onun için dünyada dört dörtlük bir e, hesap, kitap kimse bekleyemez. Ama ahirette hak olan mizan kurulacak. Femen seğulübne vaziylu sağ tarafında tartılan sevapları ağır basan feulâkevül müflihûn. Ancak onlar felah bulacak. Ayet okuyorum sana birkaç yerde geçer bu misillat kelimeler. Fe lanukimu levmel kıyamte kafirlere mizan kurmayacağız. Çünkü cevapları yok ki günahlarıyla karşılaştıralım. Orada da kafirler için mizan olmadı. Sadece Müslümanlar için olduğu beyan ediliyor. Eee la hadiste diyor iki kefesi var. Eee iki kefe yani şimdiki tartı gibi işte Böyle gram, gramları şeyleri koyuyorlar ya bu tarafa bu tarafa da işte neyse alacağın maddeyi koyuyorlar. Tartmak küçük. Bir tarafta sevaplar tartılıyor bir tarafta küralar tartılıyor. E şimdi bunu akla vurup da nasıl oluyor bir eleştir? Sevabı, sevabın gramı mı olur? Efendim günahın ıı, kilosu mu olur? Şeklinde mantık yürütmemek lazım. Bazıları bunlar işte ilahiyatçılar şimdiki kafa mutezire falan. Bu kafalar bunları anlamadığı için, akla vurduğu için, vahiy tabi olmadıkları için yani kinaye mecaz falan işte senin durumun belli olacak işte şeklinde e, manevi olduğunu, zahiri bir terazi gözde görünür elle tutulur bir sırat bir köprü gibi bir şey olmadığını işte böyle bir iki gözü olan terazi böyle bir şey görülmeyeceğini söylüyorlar yani bayağı bir din adamı geçirenler söylüyorlar bunu. Şimdi sorsan, ya ne diyecek i̇şte yaşayan nuriler? Hiç kabul etmezdi bunlar. Şimdi Mehmet Okuyanlar kabul mü ediyor? Yani İslamoğullar. Bunlar hiçbirini kabul etmezler. Böyle bir köprü var, böyle bir tartı var. Tar hiçbirini kabul etmez. Çünkü muhteşem kafası. Halbuki hadis-i şeriflere baktığımız zaman iki kefesi olduğunu söylüyor. Madem manevi bir tartılma olayıdır, iki kefenin manevide ne gereği var? Adamın zaten yüzü beyaz olur, veya siyah olur. İşte, Zaten yüzü beyaz olan cennetlik olur, yüzü kara olan kafirdir, cehennemliktir falan filan. O zaman bunun zaten e, iki kefeli bir şeyin izahı kalmıyor. Öyle değil ama. Hadis-i Şerif'te mesela diyor, adam ümidini kesti. Sol tarafta günahları ağır bastı. E, çünkü günahlara ağır basarsa, sevap tarafı hafif geliyor. Ve men haffet mevazinu, sevap tarafları hafif gelenler, fevla keledine khasirun füsevum kendilerini zarara, ziyana uğratanlardır. Helak olanlardır. Birkaç adede yine bu var. Şimdi, işte El-Kari'an'da bile var. <gülüyor> Mizanı hafif gelen, yani tartıdaki sevap kefesi hafif gelirse, yani günah tarafı, mizanın günah tarafı ağır gelen, demektir ki sağ tarafı, sevap tarafı hafif kaldı. <gülüyor> Anası cehennemdir. <gülüyor> Haviye neresidir, sana bildiren nedir? Nârun hamiye kızdırılmış ateştir. Yani El-Kahra'da bile herkesin, yani hemen hemen çoğu insanların bildiği, vattuhadan aşağıda zikrediliyor bu bile. El-Kahra suresi, hani uzun sureler gibi sizin zor bulacağınız bir şey değil. Kolaylıkla meallere de bakarsanız buluyorsunuz. Onun için bu hafiflik, ağırlık zahiridir yani. Ve iki kefe zahiridir, gözle görünür şekildedir. Çünkü sevaplar şekle bürünecek. Yani güzel nurani şekil. Yani ne demek istiyorum? Gramı gramacı kilosu olan şekiller. Günahlar da mesela zulmani, karanlık, nursuz, iğrenç, korkutucu şekillere bürünecek. Canavar, şu bu. Yani onlar da mesela böyle aldığın zaman şu saati koyuyorsun buraya bak. Bu kefeye koydun, bu kefeye gram koy. Bu geldi 5 gram. Bu nasıl böyle? Aynı böyle bir surete bürünüp o kefeye konduğu zaman... Aynen ölçü bizim ölçüler gibi ölçü var. Bunları inkar etmek adam el-i sünnetten çıkarır. Çünkü Hadis-i Şerif'te bakın ümidi kesilen zatın yani çünkü sağ tarafı hafif kaldı, sol tarafı coştu taştı. Ben herhalde cehennemliyim artık emredileceğim hesap bitti çünkü daha teraziye defter şey açılıyor yani. Seçim sonuçları gibi bir şey yani ha. Anladım. Mesela 50 rey aldı bu parti, 50 rey aldı bu aday. Böyle son açılan bir kağıtın ne kadar önemi var? Yani bir reyle bir adam o kadar masarifi, o kadar gayreti, çabası falan gidiyor yani. Ya kolay mı ataylık şunlar bunlar? Ama bir rey bir rey 51 yaptı mı burayı öbürü boşa gitti. Onun için seçim sonuçlarından çok daha heyecanlı. Çünkü orada cehenneme girme tehlikesi yok en azından. Normal vatandaş olursun benim gibi ne var? Ben de yaşıyorum epey senedir. Milletvekilim oldum. Ha, ama burada cehenneme girmek var. Onun için buradaki heyecan kalbini yerinden çıkarıp boğazına tıkatıyor yani. Kur'an-ı de öyle söylüyor ya. Efendim. Kalpler hancerelere gelmiş diyor. Yani şu anda insanın kalbi yerinden biraz oynasa adam ölür. O zaman o panikten kalp buraya tıkanıyor da adam hala yaşıyor. Çünkü lai imutu fiyah ve ya. Ahirette, cehennemde falan ne ölmek var, ne rahat bir yaşamak var. Ama ölmek yok. Azap sürekli olsun için. Bir daha derste zaten Muhammed Rabbani Hazretleri o ebedilik mefhumunu işleyecek. Muttin arabiler. ile Kardeşin yine bir çatışacak yani. Ee, tabii ki o görüşler e, haftaya yoğunda. Bir dahaki çarşamba, 15 sonraki çarşambaki derste inşallah. Şimdi e, bu zat... E, ben artık bittim çünkü defteri de açıldı ya bir şey de kalmadı yani benim artık bu kadar ağır bir günah tarafını hangi bir sağ tarafa konacak Salih amel aşağı çekebilir de bu tarafa ağırlatabilir e buna ihtimal vermiyorken bir kağıt uçuşarak gelecek Bu hadislerin Tirmiziyi de var. Tirmiziy sahi bir küçük kağıt küçük o kağıt döne döne geliyor havadan. O da diyor ki Allah Allah yandı balık. He battı balık yan gider hesabı. Ya diyor zaten diyor sol taraf yüklendi gidiyor. Bu diyor şimdi sağ konsa zaten bunu şaha kaldıramaz. Küçük bir kağıt. Sola konsa zaten battıktan batarız. Diyor. Bir şey yok ki yani. Sonuç belli diyor cehennemliyim ben. Fakat o da tabii yine bir heyecan veriyor. Ne, yani ne tarafa geleceğin. Geliyor geliyor geliyor. Bu acayip de bir şeydir böyle dönerek geldiği için. Ha bu tarafa ha bu tarafa hesapları var yani çok... Hayret verici olaylar yaşanacak. Geliyor sağ kefeye konuyor. kondu anda Allah'a taş et sicillatü. Hadi şeref diyor sicil Türkçeleşmiş. Arşiv demek işte siciller. Siciller yani dosyalar sağ taraftaki sevap kaydı kuyudatı şaha kalkıyor. Allah Diyorlar ki adam kurtuldu diyorlar. Niye? Bir ağır bassa sağ tarafa bir rey gibi yani. Bir ağırlan e, cehenneme gider. Cehenneme uğramadan. E tabi öbür taraf ağır bassa cehenneme gidip günah kadar yanar. Öyle olsa da yine orada afişleyebilir. Şefaat gelebilir. Onlar ayrı şeyler. İlla cehenneme gitmez. İlla cehenneme gitmez. Ama direkt cennete girme işi tehlikeye girer. Ve bir miktar günahını çekene kadar da yanma durumu da söz konusudur Müslümanlar için. Bir de kağıdı açıyorlar bakıyorlar. Ne yazıyor? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Demek ile bir kelimeyi teviz söylemiş. Bir kelim, bir kere. Nasıl ihlasla söylemiş artık hangi şartlarda söylemiş. O kelime özel bir e, kayda alınmış. Ve o küçük kağıt. Efendim Ruk'a, Varaka sağ tarafa düşmesiyle. Ya sağ taraf dipteydi. Onu efendim, e, ağırlaştırdı. Bu sefer tabii yük bu taraf ağırmasınca bu taraf iniyor. Sol taraf aşağı indi. Şimdi burada ne anlatmak istiyorum? Buradaki mizan bildiğimiz tartı gibi olmasa sicil, kağıt, kağıtın ne manası var? Yani bir kağıt parçası niye geliyor? Hesap eğer ki toptan pazarsa veya da işte senin simandan belliyse... Böyle bir tartık kurulmayacaksa. Burada hadis-i şerifte efendim kefeden bahsediliyor, sicilden bahsediliyor, kağıt parçasından bahsediliyor, sağ tarafa düşmesinden bahsediliyor, oranın yükselmesinden, buranın alçamasından bahsediliyor. Bütün bunlar böyle hayali şeyler olamaz. Mutlaka ayağa yere basan, elle tutulan, gözle görülen bir terazi. İki kefeli bir terazi. Hatta hadis-i şeriflerde ne buyuruyor? Terazinin bir kefesi doğuyla batı arası kadar. Öyle senin benim bildiğim bakkal tartısı peynir 10 gram 20 gram efendim bilmem peynir tatmıyor yani. Ameller suretlere bürünüyor ve büyük suretler yani. Onun için bir kefesi doğu ile batı arasında kadar çok orada. Hani Davud alsam görünce düşüp bayılıyor ya. Diyor ya Rabbi bunu kim cevap dolduracak da cennete girecek. Mevlana buyuruyor ya Davud bir kulumu sevdiğim zaman bir subhanallah dediğinde ona vereceğim cevap ...bu mizanı doldurur. Efendi Hazretlerinden ömür boyu bunu dinledik yani. Onun için mizan haktır. ''Vel <gülüyor> hisâb-u Hesap haktır. Hesap, muhasebe. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. ''Femmâ kitabı kitâbû bi'emînî'' ''Defterini sağ elinden alanlar fesevfe yuhâsebû'' ''Hisâben yesîrâ'' Kolay bir muhasebeyle. E onlara amelleri gösterilecek. Bak şunu, şunu şunu şunu yapmışsınız diye bir arz edilecek. Sunum yani yapılacak. Ondan sonra zaten salinden aldığına göre durumu iyi anlaşılıyor ve cennete gönderecek. Bu hesabı ayetlerle sabit. Onun için hesap yani haktır. Ekbera, kat ekbera muhakkak haber verdi bi küllin her birini kim? El-muhbiru sadiku aleyh ve alâli salatu ve kendisine ve ahaline salatu selam olsun. En doğru haber veren Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları yani hadislerde şerh etti diyor, bildirdi diyor, Tafsilat verdi diyor. Mizan zaten ate geçiyor, hesap zaten ate geçiyor. Sıra da Meryem Suresi rahatinde kesinlikle zikrediliyor. Yani ve innelledin elaymülü bilahirat anis sıra hatırladaki var ama ahirete inanmayanlar sırattan tökezlenecekler. Burada da alimler sırat köprüsden bahsetti o zaman ismiyle sırat geçiyor. Ama ee, Meryem Suresi ki ayet daha nastır. Çünkü neden? Cehenneme uğramak kesin karar olunca e, cehenneme peygamber niçin girsin? Demek sırattan geçerken uğramak az O kesin. Oranın teville müsait durumu yok. Hani buraya dersin doğru yoldan tökezlenmişler ahirete inanmayan sapıtmış manasına gelebilir diyorlar. Ekseri zahiri manada da budur. Ama orada da e, sırat kelimesi geçiyor. Bunları kainatın efendisi bildirdi. Şimdi geliyor işte ilahiyatçılara şimdi. Şimdiki ilahiyatçılara. Tabi eski kafayla mutezile kafasına geliyor. Akılcı mantıkçı kafaya geliyor. Diyor ki وَاسْتِبْعَادُ bazı cahilin, Bazı bilmezlerin uzak görmesi. Neyi bilmezler? Bir tavrin nübüvveti. Peygamberliğin tarzını tavrını bilmezler. İşte akılla mantıkla giden mutezile ve bugünkü birçok ilahiyatçı İslamoğlu oğlu vesaire kafası nübüvvet tavrının cahilidir. Ne demek? Peygamberlikte vahiy var. Hadisler de vahiydir. O ne buyuruyorsa haktır. Akıl almasa da inanmak farzdır. E bu nübüvvet tavrı, tarzıdır. Ama bunun bir cahilleri olan bazı uzak görmesi neyi? vücud <gülüyor> hazil-i Bu işlerin varlığını. İşte onlar derler ki öyle iki kefeli bilmem ne böyle bir sıra, mizan yok. Böyle bir köprüden geçme diye bir şey yok. Muhasebe diye bir şey yok. Allah zaten adamın ne mal olduğunu biliyor. Toptan işte ona hadi sen cehenneme sen cehennedin. Öyle bir şey yok. Bütün hadisler işte bunları reddediyor ama bunların aklı da bunu almıyor. Aklı da almayın. Zaten bunların aklı cennet cehennemi de almıyor. Bunlar aklı hatta haşrı etsadı da almıyor. Ya yani topraktan ceset çürümüş nasıl dirilir? Ne olacak? Yaşar Nur'un alenen dedi. Git dedi mezara bak bakalım dedi orada ne kalmış? Ya bu ne demek biliyor musun? Muhtezide kafası. Yani ne kalmış yani bu dirilmez. Cennet cehennem buradadır dedi. Yani bunu duydun kulağımla. Misal olsun diye söylüyorum. Kafanın hepsi aynı kafadır. Bunlar çünkü kendileri bir şey uyduracak kadar akıllı insan değillerdir. Geçmiş mutezilenin dinozorlarını taklit ediyorlar. Onun için aklımız ermeyince ne oluyor? Bunlar yok oluyor. Ya senin aklın ermiyor diye o şey yok olur mu? Akıl ne bilir ya? Ha şimdi... ...televizyonlar, canlı yayınlar, çekimler... ...belgeseller... ...neler gösteriyor neler? Yani görmesek... ...olur mu böyle şeyler deriz? Bize biri anlatsa... ...Pedenizin dibinde bir hayvan var... ...50-80 tane ayağı var... ...şu kadar büyük bilmem kaç metre... ...aftapot... ...hadi git işte. Aynanmayız yani. Kutuplarda buzullar var her yer... ...dağlar buzdan e ee, ...orada ayılar var yaşıyor. Buzda ayılar yaşıyor. Nasıl yaşayacak ayı ya buzda? Allah, Allah Foklar var. Hayvan yaşam, buz. Her yer buz. Ne yiyecek, ne içecek? Mantık erer misin? Adam diyor İsa Aleyhisselam gökte ne yiyor ne içiyor? Oksijen yok. Yani şimdi desen ki İsa Aleyhisselam buzullarda, buzların içinde yaşıyor. adamacak buzlu adam tonlar. Ya nasıl yaşıyor? E fok yaşıyor diyorsun. E şimdi belgeselle gördüğü için e diyor ki ne anlatıyorsun? Onu bilmeyen mi var? E şimdi bana böyle konuşuyorsun ama gördüğün için görmeden evvel ben sana bu alemde olan öyle olaylar var ki Volkan daha bir patlıyor İlleri ilçeleri Ateş selleri alıyor Sel sel ateşten sel Göz görüyor sen bunu görmesen Olur mu öyle şey ya o zaman bu dağ nasıl duruyor üstünde Öyle bu ateş altında Bu kadar kaynıyorsa dağı da patlatır Yakar üstündeki dağ nasıl duruyor Allah Allah Arada bir patlıyor bütün lavlar çıkıyor Şeyleri, illeri içeri yakıyor gidiyor Ama o yine içinde kalıyor Oradan devamlı mama tabakası kaynıyor. Ulan mama kaynıyor da bu üstünde nasıl duruyor bu da? Yani akılla, mantıkla sen her şeyi çözemezsin. Uzay. Daha neyi çözdünüz yani? Gezegenler o çekim güçleri, itmeler, çekmeler nasıl birbirine çarpmıyor? Tehet geçti, bilmem ne. Ulan ne tehet geçti? Mevla onu öyle ayarlamış o vuracaktı da vurmadı diye bir şey var mı? Rast mı geldi? Şimdi onun için bazı diyor peygamberlik tavrını bilmeyen cahillerin bu işlerin varlığını uzak görmesi saaketin düşüktür. Han hayzili itibar. İtibar sahasından düşüktür. Bunlar itibar edilmez bunlar akılcı adam. Fe inne tawra çünkü peygamberliğin sahası tutumu, tarzı, veraat tavrıl akle. Aklın tarzının ötesindedir. Akılla bu işler çözülemez. Akıl bunlara inanmayı anlar. İnanmak için anlar anlayış gösterir. Ama akılla bırakırsan var mıdır yok mudura akıl. Akıl nasıl var var diyecek veya yok diyecek. Ne anlar? التطبيق جميع اخبار الانبياء Peygamberlerin bütün haberlerini tatbik etmek. Öyle haberlik sadikati tümü doğru. Peygamberlerin verdiği haberlerin tümü doğru. Fakat bunların bir kısmını ala nazarul akli Aklın anlayışına uygulamak, uyum sağlatmak, tatbik, uyum sağlatmak, mutabık kılmak. He, Bak hepsini diyor. Anladın mı ne demek istiyor? Bazısını aklınla anlayabilirsin diyor. Bazısına aklın yatar. Bak bazısına aklın yatar. Mantıklı gelir sana. Ama diyor hepsini akla vurayım dersen. Mahşer, sürümüşlerin dirilmesi, sıraat, mizan, sur. Sur nedir, nasıl üfürülüyor, gökleri yerlerin işte elaki falan. Yani benim aklım alıyor. gerçi de neyse yani. Demek bazen akla almıyor. Sen bu hepsini diyor, aklın anlayışına uygulayayım, mutabık kılayım dersen, davet tevfiku, tatbikuya matuf, e, muvaffakat sağlamak beynevuma. Yani ben bunu illa akla uyduracağım. Bir şekilde akla uyduracağım, uymuyorsa da tevil yapacağım Tevil yapacağım. Ne gibi? İşte dirilmek. Haysa sen binecek. Kesin sahip mütevatir. Ama aklıma yatmıyor. Niye? 2000 sene geçti nasıl yaşayacak? Sonra ikinci kat semata oksijen yok. Falan falan. Aklına yatmıyor. Aklına yatmayınca adam ne yapıyor? Yani ilahiyatçı var falan şunlar bunlar. Kimse hadis uydurma diyor. Çıkıyor şimdi. Peki hadise uydurma değil deyip inananlar ne yapıyor? Bir kısmını söylüyor. Onlar da şöyle yapıyor. tevile gidiyor. İlla da akla uyduracağım. Akıl da bunun şu ana kadar hayatta olup ineceğine e, ermiyor. Onun için uyum sağlayacağım. Nasıl uyum sağlayacağım? Onun ruhaniyeti inecek diyor. Ne demek ruhaniyeti? Yani ondaki halimselimlik, ondaki sağına vursan solunu da çevir hadi buraya da vur ruhu. İşte efendim onun barış ruhu falan falan falan. Dinler arası diyalog safsatalarının işte kiliselerin saçmalıkları gibi Bizim Müslümanlarda da bu görüş çok var. Abduh, Mabduh işte kafası, reformist adamları, kafaları bu kafadadır. Bunların hiçbiri Mehdi'nin zuhurunu, Mehdi işte, Mehdi hemen şey yapıyorlar. Mehdi kimdir? İşte insanların iddiatine vesile olan alimlerdir, müşritlerdir, ilimdir, tefsirdir falan filan. Bu manada kendilerini de Mehdi'ye sokmuş oluyorlar. Böyle Mehdi diye müşahhas bir zat var. Oğlum ben ya. Bir kişi gelecek de nasıl dünyayı Müslüman edecek? akla ermiyor, inkar ediyor. Eğer mehdilik makamını kabul ediyorsa da tevil ediyor. Neyle tevil ediyor? İşte diyor ki bu bir hidayet ruhudur, istikamet ruhudur. E, bu e, zamanımızda şu kadar alim var bunların e, ne diyorsunuz şahsı manevisinde mündemiştir. Anladın mı? Dekcal ne öyle deccal mı olur ya? anında kefere yazacak, gözü bilmem şöyle olacak. Yanında cennet cehennem gezdirecek falan bu hadisler sahih. Bunlar akla ermiyor. Akla ermeyince ne diyor? çal kim? Deccal işte felan evvelce ölmüş bir gavur için. çal geldi geçse bu adam Deccal'dı diyor. Öbürü televizyon Deccal diyor. Öbürü internet çal diyor. Deli deli saçmalıklarla beraber Deccal'ı reddetmese de illa mantığına uydurmaya çalışıyor. Ya Koca Yaşar Nur'u profesör geçen adam. Dehabbetül Arza akla ermeyince Kur'an'da geçtiği için de reddedemeyince ne dedi? Hartingsiz mi? Neydi o adı? Hartingsiz mi? Bir adam var ya fizikçi böyle tekerlekli sandalyede el kolu böyle ya şey yani malul o insanı şu davet dedi. Çünkü neden ayette var da inkar edemeyince de bir yere bağlayayım da millete kafasını hüz olmazsa yok demesinler. Varsa da nedir beklemesinler budur diyelim konu bitsin. E şimdi akıl böyle etme diyor. Ama e şimdi Deccal sağ Hadis-i Şerif sahih Müslim'de dünyada bir adada hadi gel dedi ki yaşardı de. 2000 sene 1400 sene evvel Efendimiz Aleyhisselam saydı ya Bu sahih hadis. Hadi onu da bıraktık ayetten gidelim. Y33 mevcut diye bir kavim var. Fakat şu anda belki dünyanın en fazlası onlar nüfusuna sahip. Onlar da insan ha cin değil. Fakat bizim gibilerden bin kat fazlalar. Ve bunları dünyada Amerika Rusya uydu vesaire keşfedemiyor yerlerini. Şimdi bunu anlayabiliyor musunuz? Şimdi onun için illa adam aklına uydurmaya çalışıyor. Ben uydurmaya çalışmıyorum. Allah'ın bildirdikleri haktır. aklımı dermesi şart değildir. İnanırım yeter. Fakat akıl ve mantıkçı yoldan gidenler illa tevfik yapmaya çalışıyor. Ne demek? Uyum sağlatayım. Nasıl uyum sağlatıyor? Diyor ki, şey, Yecüc Mecüc Çinlilerdir. Önüne koyulan sette Çin settidir. Ama Çin setti kaç kilometredir? Orası iki dağın arasında dar bir yerdir. Çin seti topraktandır. Burada Kur'an Züberal-i Hadid demir parçalarından ve kurşundandır. Üfrü hale kıtra. E ayetin hiçbirine uymuyor. ver diyor. Biz şimdi bir set bulalım. Bir de arkada bir millet bulalım. Bunlar yecü meçhud Bu sette de Çin seti, diyelim. Konuyu kapatalım. E şimdi İmam Rabbimize diyor ki peygamberlerin verdikleri haberlerin tümü doğrudur. Ama bunların tümünü aklın anlayışına tatbik etmek Araya arayda uyum sağlatayım demek. Yani illa milletini anlayacağı bir şekilde izah getireyim. Demek ve buna çalışmak inkarun fil hakikati. Gerçekte reddetmektir. Ala tavrin nübüvveti. Peygamberlik tavrına e, yapılan bir reddiyedir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve hadislerin inkardır. Ve ayetlerin e, inkarıdır. Yani ne demek yani? İşte... İslamoğlu'nun kaynak verdiği Esed diye bir adam var. Yahudi dönmesi. Bu Esed'in bir tefsiri var. Muhammed Esed mi ne? E bu adam tefsirinde denizin yarılması olayını Musa Aleyhisselam'a medcezir olarak <gülüyor> yorumluyor. Halbuki ayeti keribede Tekane küllü fîrgın kettavdil azim da deniz yarıldı parçalara ayrıldı. Her bir parçası büyük dağ gibi dondu kaldı diyor bak. Dağ da deme. Her bir parçası diyor büyük dağ gibi. Bunu e ne Hala Medcezir'de 3 metre geri çekilir, 5 metre ileri gelir. Yani ama adam Mutezile kafası, inkarcı kafa. Buraya bir yorum getireyim de ne olursa olsun. Ya deneyi vurdum mu deniz yarılırım. Ya Kur'an söylüyor bunu. Hadis desem sahi mi diyeceksin, kaynak soracaksın. Yıtırıp bir asa gel bahar Vur asağını denize diyor. Fen felaka birden yarıldı diyor. Kur'an'da olduğu halde kelimeler belli, lukatlar belli. Hiç ihtilaflı değil. Hani müteşabihat değil. Er-Rahman-ı Teva gibi istivanın manası nedir? Zorlanılacak bir durum yok. Çünkü daha yarılabilir. Allah'ın her şeye kadir. Bir, bir şey yok. Müteşabihat değil yani. Muhkem ayet. Muhkem bir ayette vurdu değneğini, yarıldı de deniz. Her parçası dağ gibi oldu. Bu ayeti sen daha ne... Olur musu var mı? O zaman Allah her şeye kadir değil. Demiş oluyorsun. Bu takdirde de bir yorum getirerek işte Medcezir vaktine rastladı. ya Medcezir'e rastlayan denizi ayağı ıslanmadan geçebilir mi? Medcezir'de denizin hepsi açılıp yol olup yani Koca İsrailoğulları geçiyor. 600 bin kişi geçiyor. Ayağı ıslanmadan. Yani Medcezir'le bunun ne alakası var? Siz milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? İslamoğlu'nun mealinde de aynı buna benzer. Yüz sene sonra Hz. Aleyhisselam'ın eşeğinin dirilmesi Bakara suresinde geçen ayette eşeğin kemiklerinin dirilmesini anlatıyor. <gülüyor> Bak kemiklere bunları nasıl kaldıracağız? Bak eşeğinin kemiklerine nasıl et giydireceğiz, canlandıracağız? Ayet, ayet. E sen buna diyorsun ki temsili. Ne demek temsili biliyor musun? Böyle bir olay yaşanmamış, sembolik. Çünkü neden? illa akla uyduracağım. Akıl da bunu almıyor. Almıyorsa da ben de burada milletin anlayacağı seviyeyi yorum yapayım. As esasen sen ne yaptın diyor. Peygamberliğin makamını inkar ettin. Çünkü peygamberlik mucize sahibi değil mi? Zaten bunlar mucizeyi baştan reddediyor. Mucize ne demek? Herkese aciz bırakan bir olay. Kimse yapamayacağı bir şey. Allah onun elinde yapıyor. Yaratan ancak Allah'tır. Peygamber yaratmıyor. Ya onun için vel hünake, buradaki muamele yani biz burada ne yolla gideceğiz? İşimizi nasıl yapacağız? bit taklit, Biz peygamberleri taklit ederek, vahye tabi olarak, ne buyurdularsa inanarak kurtulabiliriz. Yoksa akla mantığa vurarak helak oluruz. Elem yalemu? Onlar bilmediler mi ki enne tavrı nübüvveti, peygamberlik tavrı, muhalifünki tavril akli aklın tavrına muhaliftir. Ne demek bu? Akıl onu anlamaya yarayabilir ama akıl onu çözemez. Peygamberlikte kendi kendine istihat yapmıyor, vahiy geliyor Allah'tan. Vahiy geldiği için ne buyurursa onu hesap etmiyor. Ya buna millet inanır mı, inanmaz mı? Bu tutar mı tutmaz mı bu proje? Peygamberlikte böyle bir şey yok. Ama akıl öyle değil. Akılda felsefe var, felsefede mantıkta filozoflar iki kereki dört etmişler, Sura Kübra yapmışlar, e, iki 2 dört ediyor. Yani bu olursa bu olursa netice bu olur. Ra gidiyor. O zaman tabiat kanunları gibi. Ama peygamberlik tavrında buna uygun, uymayan şeyler var. Mesela e, topraktan, çamurdan, saksı gibi kot kot vurunca öten e, topraktan canlı kanlı e, işte bizim babamız, atamız Adem e sen yarattığını söylüyor. Akıl bunu asla karar veremez. Dünyanın filozofları toplansa bu topraktan böyle bir insan olarak hüküm veremez. Mantık dışı. Yine mesela ah, İsa Aleyhisselam onların ne diyorum sana suğra kübra varsa neticeye gider. Biri aksasa gidemez. Ya bu sefer ne oldu? Çocuk olacak. Nasıl olacak? Ana baba varsa iki tarafın suyu karışırsa hani her zaman olmasa da olması için bu şart. Bir de bakıyorsun İsa Aleyhisselam'da baba yok. Baba suyu yok. Bir şey yok. Ve insan doğmuş. E şimdi bu nübüvvet tavrıyla Kur'an bize bunu vahiy ile bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Biz ne biliyorduk Adem babamızın topraktan yaratıldığını veya İsa'lın babasız olduğunu? Hep Resulullah'ın getirdiği vahiylerden öğrendik. Ama şimdi biz bunu akla vurursak olmaz. Zaten onun için Mehmet okuyan zorlanıyor. Ne diyor? O diyor Meryem'de diyor benim anladığıma göre diyor iki cinsiyet vardı. İki şey hormon erkeklik şeyi de kendi içinde ürettiğinden yine bu sular birbirine karıştı diyor. Yani şey Hulki Ceviz oldu, şaşırdı ya. Bunu dedi siz nereden biliyorsunuz kaynağınız nedir yani dedi. Yok dedi bunu ben bildim dedi. Tespit ettim. Ya sen adli tıp mısın? Meryem validemizin sende dokusu mu var? Hücre yapısı mı var? Sen yani bunu nereden biliyorsun bunu? Şuradan biliyor. Aklı vermeyince uyduracağım. Kaidesi var ya felsefede. Ha madem babasız çocuk mantıken olmaz. O zaman benim aklıma bakarsak burada bir iki su karıştı. Nereden karıştı? Kendinde iki hormon var. Sen nasıl çilsilsiyeti dersin anamıza? O zaman bunlar bilmiyorlar mı ki peygamberlik vahiyye dayanır? Ak, aklın tavrına uymaz. Bel la yaktirul aklu. Hatta akıl imkan bulamaz, güç bulamaz enyehte diye ulaşmaya ilatil kelime talibil hâliyeti oyuca maksatlere ve matleplere. Yani mesela insanların öldükten sonra dirilmesi hiçbir felsefeyle, mantıkla İki yeri, iki dört kaidelerle, ak, akıl kurallarıyla çürümüş, gitmiş, eseri kalmamış, izi kalmamış. Açıyorsun mezarda bakıyorsun, bir parçası yok ya, kemik de kalmıyor. Bu nasıl dirilecek? Ak, akıl erer mi? Ermez. İşte onun için, e, Peygamberleri taklit etmeden, peygamberlere uyma desteği almadan bu yüce matlaplere aklın erişmesi imkanı yoktur. Anladabildim. Çünkü akıl bunu bulamaz. Böyle bir şey ona dense hadi ki kişi ne der? Tasvip de edemez yani. Çünkü aklın kendine göre bilimsel dediği, efendim ilk kere 2 dört eder kaideleri vardır. Bunlardan biri olmadığını neticeye varamaz. Ama mucize öyle midir? Mucize harikuladelik yaratmaktır ki bu vahye dayanan efendim ilimle ancak anlaşılır. 13'ün vel muhalefetu muhalefet demek gayr-ı ademil idrak. Muhalefet yani aklın tavrına nübüvvetin tarzı muhaliftir derken burada anlayamaz onu demiyoruz diyor. Dikkat et. Yani akıl nübüvete nübüvete yani felsefe ile nübüvvet akıl vahiy birbirine muhaliftir. Muhaliftir derken Bakın yanlış anlamayın diyor muhalefet Adem-i idraktan başka bir şeydir Anladınız mı ne demek istiyor Şunu demek istiyor Yani ben bu buna muhaliftir derken Akıl bunu anlamaz demek istemiyorum diyor Anlamamak başka Akıl anlar ama akıl çözemez Yani ben şimdi duydum ki Kur'an'da veya hadiste Ölüler dirilecek Benim aklım bunu Kur'an ve vahiy olmadan Karar veremezdi buna, böyle bir şey ulaşamazdı. Muhaliftir bu demek. Çözemez onu. Anlayamaz demek değil. Ben şimdi anladım mı bunu? Bal gibi de anladım. Dirilir. Neden? E bana Kur'an dedi ki, görmüyor musun? Topraklar kuruyor, çatlıyor. Hiçbir şey yok. Her baharın ilk baharın, ben yem yeşil yeniden şey yerleştiriyorum. Neyle? Yağmur yağdırarak. E şimdi ben bunu her sene görüyorsunuz. Ölü toprağı canlandırıyorum. E bunu da yaparım. Ana karnındaki su ölü. 120 günlüğe kadar can ruh veriyorum başlıyor kıpırtaşma e bunu görüyorsunuz bize bu misalleri veriyor dolayısıyla burada muhaliftir demek aynı yoldan anlaşılmaz aynı yoldan gidilmez demek felsefe kurallarla akıl mantıkla gider nübüvvet tavrı vahiyle gelir orada akıl devreye girmez anlamakta devreye girer anlar ama ne yapamaz ben şunu şunu ekledim çıkarttım çarttım böldüm kararı bağladım. ne olacak bütün bu ölüler dirilecek. Akıl böyle bir şey vahiy gelmeden diyemedi hiçbir zaman. Vahiy gelince akıl vahye uyduysa bunu idrak etti ve buna anlamamak başka şey, muhalefet başka şey. Fe'inel muhalefet de çünkü muhalefet demek inemati tasavvuru badel idrak. Sen şimdi bir şeye muhalif olman için ne yapman lazım? Evvel onu anlaman lazım. Ben bu işe muhalifim diyen adama hangi işe diye sorarsın. O adam hangi işe olduğunu anlatamazsa sen nasıl muhalif oluyorsun anlamamışsın ki dersin. Onun için bir insanın anlamadığı şeye muhalif olamaz. Evvela idrak edecek, idraktan sonra ancak karşı geliyorsa gelir. Anlamadığın şeyin neyine karşı geliyorsun? Belki senin dediğinle o da aynı lafı söylüyor. Anlamadığından muhalefet ediyorsun. Anladıktan sonra ya aynı şey söylüyormuşuz ne bağırdıkça artık iki saattir durumuna düşerse onun için nübüvvet tavrı aklın tavrına muhaliftir bu demek değildir ki akıl vahyi anlayamaz akıl vahyi tespit edemez tespit Vahiyle gelen natali bir haliyeyi yüce maksatleri o büyük bilgileri o hikmetleri o marifetleri yani şimdi öldükten sonra dirilmek var ondan sonra sırat var mizan diye bir şey var Havzı Kefser diye bir şey var. 50 bin sene var. Güneş, ay sistemler değişiyor. Cennet, cehennem başka bir sistem. Burada sonsuz bir hayat var. İşte uyumak yok. Allah nasıl uyumak yok? Adamın aklı erer mi Uyumadan bu bünye durur. Ondan sonra 70 bin kaseden yemek var. Ne olmak yok? Büyük abdest yok, küçük abdest yok. Aa, bu adam yedi, yedi yedi patlar ya. Nasıl büyük abdest yok, küçük abdest yok? Şimdi bundan hiçbir şey, akıl tespit edemez. Muhaliftir bu demek. Yani o vahiy ile bildiriliyor. Peygamber de bunu ile tespit etmedi ki. Tespit edemez. Peki bu vahiy ile bildirildikten sonra akıl bunu anlayabilir mi? Anlayabilir. Bak benim aklım varsa biraz bu ayet hadislerde geçen her şeyi manalandırabiliyorum mesela. Anlayabiliyorum. Zaten esas mesele vallaha bir şeyin kadir. İşte her şeye Allah gücü yetense ben de buna iman ettimse, Burada bir mantıksız bir şey yok. Çünkü neden? Bizim sistemde çalışmıyor ki Mevla. Makıl mantık sistemini bize göre kullanmış. Yani ateş yakar. Sistem budur. Elini sokma. Kendini atma. Ama İbrahim Erselam'ı yakmamıştır. Sistem dışı. Çünkü yarattığı için her şeye kadir. Bu sistemi kuran istediği yerde o sistemi bozuyor. Bıçak keser. Gidip çocuğunun boğazına dayayıp deneme. Ama İsmail Aleyhisselam da boğazına bastırdığı halde İbrahim Aleyhisselam kesmemiştir. O zaman kesme demirin vasfı değil. Yakma ateşin vasfı değil. Boğma suyun vasfı değil. Her şeyde yaratma devreye girince o, o işi yapıyor. E Mevla adam o zaman buyuruyor ki böyle bir alem yarattım, burada ölme yok. Burada fena yok, fani olmak yok. Burada uyumak yok. Burada diz boyu Bu tarafta ne var? Cehennem. Ne oluyor? Yanıyor. Nasıl ölmüyor? E temin anlatıyoruz sana İbrahim Hazreti ateşi çıktık, gülistan oldu. Şimdi cehennemde gülistan olacak demek istemiyorum. Yani ateş Allah yak deyince yakıyor. Cehennemde yak diyor, öldürme diyor. Yani şimdi 40 gün veya ne kadar daha rivayet var. Balığın karnında canlı bir insanın durup yaşaması mümkün mü? Ama Yunus Aleyhisselam Balığın karnında en az 40 gün kalmıştır. Ve namaz kılmıştır. Secde de yapmıştır. Tabi büyük balık olunca hakikaten şey gibi denizaltı gibi düşün. Balık o kadar oluyor. E şimdi bu balığın karnında namaz kılmıştır. Secde yapmıştır. E sen şimdi e burada balığın karnında hava yok, çıva yok, oksijen yok. Balık zaten midesi var. Mide ne oluyor? içine girene hazmediyor. 40 günde bu hiçbir yeri e, zedelenmeden çıkıyor bu ayetle sabit ayetle sabit hadis değil ki kaynak sonrası e şimdi hal böyle olunca benim aklım bunu alıyor neden alıyor çünkü o mide Allah hazmetlerse ediyor hazmet etmiyor benim midem de öyle bir de bakıyorsun kabuz oluyor bilmem ne oluyor canım çıkıyor çünkü neden benim midem beni dinlemiyor Allah dinliyor hal böyle olunca balın karnında da Mevla balığa bildiriyor bunu hazmetmek için vermedim hazmetme Şimdi bütün bunları düşündüğümüzde bunlar akılla tespit edilecek şeyler değil. Ama akılla idrak edilebilir. Çünkü bir Allah varsa, her şeye de kadirse. E sen dersen ki ben böyle bir şeye inanmıyorum bu kudrete. Mevzu kapanmıştır. Ben seninle tartışmam da. ve da sana bir şey ispat etmeye uğraşmam da. Ama sen hacim de, hocayım de, ilahiyatçıyım de, ayet okudar tırdırdır. Her şey Allah kadire inanıyorum de. Ondan sonra İsa Aleyhisselam babasız olmaz. İsa Aleyhisselam gökte nasıl yaşıyor? Yunus balığın karnında nasıl yaşadı? Mizan sırat nebce öyle bir yerlerde köprü mü olur? Efendim cehennemde adam nasıl yanarda ölmez? Aaa ah! Cennette nasıl ölüm yok? Cennette nasıl uyumadan durulur? Ondan sonra kalk toptanın, tevil et, et, yorum yap. İşte İman Rabbani açık beyanıyla duydunuz. Bunlara aynen inanmak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurduysa haktır ve gerçektir bunları teville yorumlamaya kalkmak akıl e, idrakine uyum sağlatmaya kalkmak akıl bunu anlar ama güle şu var aklın çözeceği hale getirecek biz anlıyoruz ama çözmeye kalkmıyoruz hikmetini araştırmıyoruz ve çözmeye kalkmıyoruz bu böyle nasıl oldu yani bu ateş bunu yakıyor da bunu niye yakmıyor bunu çözmeye kalkmıyoruz biz anlamaya çalışıyoruz Allah kadir yak dedi mi yakıyor yakma dedi mi yakmıyor bebek anlar bebek anlar bu idraktır ama bunu sen hikmetini araştırıp nasıl oluyor diye ben bunu mantıksal bir boyuta nasıl çevirebilirim dediğin anda hakikatte inkar etmiş oluyorsun. Çünkü bunu yapamayacağın için mecbur tevil yapacaksın. Tevil de gittiğin anda buyrulanı reddediyorsun. Çin setti, ne alaka zülkarneyi setti, ham maddesi tutmuyor, Kur'an'ı malzemesi tutmuyor, mesafeçi tutmuyor, hiçbir şey tutmuyor. Yeçüc meçüç patladı mı setten dünyayı ezip geçecekler diyor Kur'an emin benim hulladebin Enbiya suresinde şimdiler zaten şu anda her yerde turş geziyor. Nereden patlayacak da bekleyecekler arkasında? Neyi bekleyen var? Bütün uçaklar her yer işliyor. Yani hiç Kur'an'a uymayan şeylerle, yorumlarla ayete mana vereyim. Millette de desin ki bu budur. İşi karıştırmasın. Öyle bir şey yok. İşi karıştırmanın zaten gereği yok. Allah var. Her şeye kadir. Vahi de ondan geliyor. Ne buyurduysa iman ettik. Sırrını çözmemiz icap etmiyor. Ama akla uydurayım dersen inkar etmiş olursun. Bak anlayayım dersen demedim dikkat et. Anlayayım diye anlamaya çalışırsan demedim. Akla uydurmaya tatbik ve tevfik diyor. Ne demek yani? Şu demek ki aklımın e, zahiri sebepler aleminde buna bir yorum getirmesine bu işi çevireyim. Bu bundan oldu diyebileyim. Allah'ın kudretinden oldu dedin biter. Allah'ın kudreti dışında sebeplere bağlamaya çalışırsan hakikatte reddetmiş olursun ayetleri ve hadisleri. Allah muhafıza zındık olursun. Şimdi bu kadarla ikkifa e, ediyoruz dersimizi. Muhammedun ruhiyyat bin nuri qıynetuhu Muhammedun lem مولا يصل وسالم دائما أبدا على حبيبك غير الغلق كلمه محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الانعام والحكمة مولا يصل وسالم دائما أبدا على عظيمك غير الخلق قل له